Türkçe Peri Masalları Güneşin doğusu, ayın batısı Bir zamanlar ücra bir köyde, yıkık dökük küçük bir kulübede karısı ve çocuklarıyla yaşayan fakir bir çiftçi varmış. Çocuklarından en küçük olanın adı Ra'ymiş. Ra güzel olduğu kadar akıllıymış da. Çiftçinin sahip olduğu tek katırı şafaktan önce alıp otlatması için ormana götürür, bütün gün kuşlara ve çiçeklere şarkı söylermiş. Eve güneş batarken dönermiş. Bir akşam Ra'nın eve gelip çorba pişiren annesine yardım ettiği sırada çiftçinin kapısı çalınmış. Ben bakarım. Çiftçi kapıyı açınca karşısında bir ayının durduğunu oh. görmüş. Lütfen... Korkmayın efendim. Size bir zarar vermem. Kim gelmiş tatlım? Ee, hiç kimse. Ne ne istiyorsun? Üç daha ötedeki bir şatoda yaşıyorum. Orada çok yalnızım. Kızınızın ormanda şarkı söylediğini duydum. Gerçekten meleklerinkini andıran bir sesi var. Sadece bir yıl boyunca bana her gün şarkı söylerse, ona o kadar çok para veririm ki bir daha... Fakirlik yüzü görmezsiniz. Kızınız da arzu ettiği her şeye sahip olur. Kızımı bir ayıyla nasıl gönderirim? Gördüğünüz gibi sıradan bir ayı değilim. Kızınızın iyi bakılmasını ve mutlu olmasını sağlayacağım. Önce kendisine sormam lazım. Bir saniye bekle. Çiftçi içeri girip ailesiyle konuşmuş. Kızımız bir ayıyla birlikte gidemez. Ama anne... Bize çok para vereceğini söylüyor. Paraya ihtiyacımız var. Bir çift yeni katır almalıyız. Dama aktarmamız gerekiyor. Hepimiz yeni ayakkabılar ve giysiler almalıyız. Ama bizden ayrı kalacaksın Ra. Sadece bir seneliğine anne. Hem kehaneti hatırlamıyor musun? O değildir herhalde. Hiç belli olmaz. Anne, baba, ne kehaneti? Bir kahinin 18 yaşına bastığın zaman olacağını söylediği bir şey ve sen geçen hafta 18'ine bastın. Peki o kehanet nedir? 18'ine geldiğinde Kraliçe Olmanla sonuçlanacak bir yolculuğa çıkacakmışsın. Ne? Hayır, ne olursa olsun kızımın bir ayıyla gitmesine izin veremem. Bak tehlikeli bir ayı olsaydı bize çoktan saldırmıştı. Babam haklı. Sanırım gitmem gerekiyor. Böylece Ra ayıyla gitmeye karar vermiş. ayı sırtına oturmasını ve postuna tutunmasını söyledikten sonra hızla üç daha aşıp görkemli sarayına varmış. İşte önümüzdeki bir yıl boyunca eviniz burası olacak Leydim. Bir şeye ihtiyacınız olursa gümüş çıngırağı çalın. Dileğiniz yerine getirilecektir efendim. Ama lütfen gün batımından sonra sakın bahçeye çıkmayın. Teşekkür ederim bayayı. Acıkmışsınızdır. Sıcak bir yahniye ne dersiniz? Gerçekten çok memnun olurum. Ra canı ne istiyorsa yedikten sonra çok yorgun olduğu için dinlenmeyi dilemiş. Gümüş çıngırağı çalmasıyla birlikte hemen oracıkta beyaz ve altın renkli ipek yastıkları olan... ...görüp görebileceği en yumuşak yatak belirivermiş. Ra her sabah ayıya şarkılar söylüyor... Sonra da gün boyu oturup sohbet ediyorlarmış. Ama ayı gün batımından hemen önce ortadan kaybolu veriyor. Nereye gittiğini söylemiyormuş. Bir gece uyku tutmayan Ra, sarayda gezintiye çıktığı sırada duyabileceği en güzel müzik çalınmış kulağına. Bahçedeki hoş kokular yayılan bir süs havuzunun kenarında oturan biri keman çalıyormuş. Ra keman çalan kişiyi görememiş. Bahçeye çıkmak istemiş ama ayının gün batımından sonra bahçeye çıkmamasını söylediğini hatırlayıp melodinin etkisiyle adeta büyülenmiş bir halde orada durup beklemiş. Bu böyle aylarca sürüp gitmiş. Ra gündüzleri ayıya şarkı söylüyor, geceleri de bahçede çalınan müziği dinliyormuş. Her ne kadar ayının yanında çok mutlu olsa da ailesini özlüyor, özledikçe de çok üzülüyormuş. Bir sabah Şarkıların çok güzel ama bugün pek bir hüzünlüydüler. Sorun nedir? Canınız kan bir şey mi var? Ben ailemi çok özledim. Onları görmeyeli aylar oluyor. İstersen seni onlara götürürüm. Gerçekten mi? Elbette. Ama burada gördüklerinin hiçbirini kimseye anlatmayacağına söz ver bana. Söz veriyorum. Ayı Rayı babasının evine götürmüş. Ev artık eskisi gibi yıkık dökük bir kulübe değil, görkemli bir malikaneymiş ve içinde fakirlikten eser yokmuş. Ailesi Ra'yı görünce çok sevinmiş. Anne, baba. Ra, yavrum. Seni görmeyeli o kadar zaman oldu ki. Nasılsın çocuğum? Ya siz nasılsınız Bay Ayı? İyiyim efendim. Yarın sevgili kızınızı almaya gelirim. Seni öyle özledik ki. Orası nasıl bir yer Ra? Rahat bırakın da yemeğini yesin. Ra benimle mutfağa gel lütfen. Tatlıyı getirmeme yardım et. Hani bırakacaktık da yemeğini yiyecekti? Önündekini bitir. Gel benimle Ra. Ra bana her şeyi anlat. Olur mu? İyi misin? Orada olup biten tuhaf şeyler var mı? Anne, her şey yolunda. Ona eminim. Seni çok iyi gördüm. Ama o ayının malikanesinde hiçbir tuhaflık yok mu? Ra her gece bahçede birinin esrarengiz bir müzik çaldığını anlatmak için öyle bir yanıp tutuşuyormuş ki, ayının bunları anlatmasını yasakladığını unutuverip, ani bir kararla ne var ne yok her şeyi annesine sayıp döküvermiş. Öyleyse ayının sarayına tekrar gittiğinde gece o müziği duyduğun zaman süs havuzun arkasına saklan ve sabaha kadar orada bekle. O kişi yüzünü yıkamak için havuza geldiği zaman sudaki yansımasını görür kim olduğunu anlarsın. Ama anne ayı bahçeye çıkmamı yasaklamıştı. Seni şarkı söylemesi için tuttu. Emirlerini yerine getirmen için değil. Sen benim dediklerimi yap. Böylece tekrar saraya giden Ra, ertesi gece çok yorgun olmasına rağmen uyumayıp müziğin başlamasını beklemeye koyulmuş. Sonra bahçeye çıkıp parmaklarının ucuna basa basa süs havuzunun arkasına yaklaşmış. Şafak söktüğü sırada esrarengiz şahıs yüzünü yıkamak için eğildiği zaman sudaki yansımada hayatı boyunca gördüğü en güzel, en yakışıklı yüz belirmiş. Tanrım ne kadar güzelsin. Sen isteğime karşı geldin demek. Aa, özür dilerim ama çok merak etmiştim. Bir ay daha sabretseydin beni kurtarabilirdin. Ama artık bu büyü senin yüzünden hiçbir zaman bozulmayacak. Bak gerçekten çok üzüldüm. Mutlaka yapabileceğim bir şey vardır. Cadı Elora'nın büyüsüyle bu hale geldim. Kızının... Dünyadaki en yakışıklı adamla evlenmesi gerektiğine inandığı için benimle evlendirmek istiyordu. Kabul etmedim diye bana bu büyüyü yaptı ve aşkımı bulmam için bir yıl süre tanıdı. Seni bulmuştum Ra ama her şeyi mahvettin ve şimdi onun sarayına gitmek zorundayım. Ben senin ayı halinden bile çok hoşlanmıştım. Seni bu büyüden kurtarmamın bir yolu yok mu? Bir yol var ama imkansız. Söyle... Ben de yapayım. Elora, güneşin doğusunda, ayın batısındaki bir şatoda yaşar. Oraya yedi gün, yedi gece içinde ulaşmak zorundasın. Tek yol bu. Bekle, peki bu şato nerede? Ra hemen vazgeçecek biri değilmiş. Beş gün, beş gece boyunca en derin ormanlarda gezinip durmuş, yoluna çıkan her canlıya, her kuşa... Elora'nın güneşin doğusu ayın batısındaki şatosunu bilip bilmediklerini sormuş. Ama anlaşılan o ki kimse bilmiyormuş. Altıncı gün yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Hmm. Büyücü Elora'nın şatosunu mu arıyorsun Ra? Evet, yerini biliyor musunuz? Bana güneşin doğusu ayın batısında olduğunu söylemişlerdi. Ben biliyorum ama biri biliyor olabilir. Sen en Kuzey Rüzgarı'nın evine git. Bilse bilse o bilir. Seni oraya götürse götürse o götürür. Teşekkür ederim. Peki Kuzey Rüzgarı'nın evine nasıl gidebilirim? Atım seni oraya götürür. Vardığın zaman kulağına evine dön diye fısıldarsan bana geri döner. Bunu da yanına al. İşine yarayabilir. Size çok teşekkür ederim. Yaşlı kadının düdük çalması üzerine bir at belir vermiş. Ra ona binip çok çok uzaklara Kuzey Rüzgarının evine gitmiş. Elora'nın güneşin doğusu ayın batısındaki şatosuna varması için sahip olduğu yedi gün yedi gecelik sürenin altıncı gecesiymiş. Ra Kuzey Rüzgarına her şeyi anlatmış. Güneşin doğusu, ayın batısındaki şatomu... ...oraya sadece bir kere gittim. Üstelik çok da uzaktadır. Lütfen Bay Kuzey Rüzgarı, yarın geceye kadar oraya gitmek zorundayım. Oraya ulaşmak için bütün enerjimi ve daha fazlasını kullanmam lazım... Bu geceyi yolculuğa hazırlanarak geçirmek zorundayım. Yarın şafak söker sökmez yola çıkarız. O zamana kadar burada dinlen. Ra, kuzey rüzgarının evinde dinlenmiş ve ertesi sabah güneşin doğusu ayın batısındaki şatoya gitmek üzere yola çıkmışlar. Günün tamamı ve gecenin büyük bir bölümünde uçmuşlar ve nihayet Elora'nın şatosuna ulaşmışlar. Tamam... Buraya kadar. Bir adım daha öteye esemem. Buradan sonrasını yalnız gitmek zorundasın. Teşekkür ederim Bay Kuzey Rüzgar'ı. Çok teşekkür ederim. Hadi git artık. Sekizinci günün şafağına en fazla birkaç saat kaldı. Ra hemen saraya koşmuş. Geldiğini gören Elora, prensi ondan uzak tutmak için yedi zindana kapatmış. Bakıyorum buraya gelmeyi başar mısın? Ama sadece güneşin doğusu, ayın batısındaki şatoya ulaşsın prensle değil. Nerede o? Nerede mi? Yedi zindanda. Şafak sökmeden bulabilirsen büyü meselesini ayrıca konuşuyoruz canım. Beni zindanlara götür. Orada hiç kimse olmasın. Pekala. Elora'nın muhafızları Ra'yı yedi zindana götürüp bırakmış. Prens zindanların içindeymiş. Ra tek başına kaldığında yaşlı kadının kendine verdiği anahtarla yedi kapının her birini tek tek açarak prens'e ulaşmış. Sen geldin demek. Evet sana ulaştım. Artık büyü bozulabilir. Hayır. Daha değil. Elora'nın çevireceği başka bir numara daha olmalı. Vay vay! Ona ulaştın demek. Tamam tamam çok uğraştın. Artık bu büyüden kurtulacak değil mi? Benim şatomda benim zindanımdasınız. Ve sizi serbest bırakmamı bekliyorsunuz öyle mi? Ama o kızımla evlenmek zorunda. Ama büyünün şartlarına göre... Büyünün şartları gereği, aşkım beni yedi gün yedi gece dolmadan eğer bulursa, dilediğim kişiyle evlenebilirim. Bir anlaşması, sevdiğin kişi seni yedi gün yedi gece dolmadan bulduğu takdirde, işin olacak kişiye yerine getirmesi için bir şart öne sürmen için hak tanıyor. Kızımın yerine getiremeyeceği hiçbir şart yoktur. Kızını hiç sevmiyorum. Benimle hiçbir zaman mutlu olamaz Elora ve bütün bu saçmalıklar. Şartını söyle. Öyleyse benim şartım sevgi olsun. İki kişi birbirini severse kalpleri uyum içinde çarpar. Bunu ölçmek için de müzikten daha iyi bir yol olabilir mi? Kızım gayet güzel şarkı söyler. Şartın kabul edilmiştir. Prensin kemanına kavuşmasına izin verilmiş. Elora'nın kızı kemanla uyum içinde şarkı söylemeye çalışmış ama başaramamış. La, la la la la sen ve ben sonsuza dek. Sus! Kes hemen şu iğrenç sesi! Sonra sıra raya gelmiş. Biz birbirimiz birbirimiz için, için yaratılmışız evet. Prens çalıp ra söylerken o kadar büyüleyici bir melodi ortaya çıkar ki Elora bile dalıp huşu içinde dinlemeye koyulur Hiç anlamıyorum kızım da çok güzel şarkı söyler Ama neden Prens'le söyleyemedi? Çünkü birbirimizi sevmiyoruz da ondan anne. O yüzden kalplerimiz de birlikte çarpmıyor. Ama Ra ile prensesinki öyle mi? Bırak evlensinler anne. Boz şu büyüyü. Böylece Elora prensin üstündeki büyüyü bozmuş ve kızıyla beraber kim bilir nereye kaybolup gitmişler. Ra ve prens de şateodan ayrılmış ve birlikte sonsuza dek mutlu yaşamışlar.